Herkese merhaba 16 Ocak 2018 bugün diğer kam başlıyor ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler stüdyodayız canlı yayın masasındayız ee, yayın masamızda Ferel Kabil var merhaba. merhaba bugün sosyal fayda alanına dair haberler e, size vereceğiz Dünyadan ve Türkiye'den sosyal fayda alanını etkileyen yeni kampanyalara yol açacak ya da şu anda başlayan yeni kampanyalara sebep olan e, haberlerden konuşuyor olacağız. Hak taleplerinden, toplumsal taleplerden ve var olan krizlerin e, bazılarının bitmesine yakın olmasına bazılarının da yeniden ortaya çıkışından bahsediyor olacağız. Türkiye'den başlayacağız fakat dünyanın dört bir yanını da dolaşacağız. Rauf ilk haberimiz sende olsun. E, i̇lk haber ekoloji Almanı, ekoloji Almanı yayınlandı. Yeni İnsan Yayın Evi'nin ekoloji serisinden Cemil Aksu ve Ramazan Korkut yapmış e, hazırlıkları. 2005 ve 2016 yıllar arasındaki ekoloji mücadelesinin yer aldığı bu almanak 648 sayfadan oluşuyormuş. Başta kamuoyunun gündeminde yer alan iklim değişikliği ve iklim adaleti hareketi, nükleer santral karşıtı hareket, doğuya hayır hareketi gibi konu başlıkları yer alıyormuş kitapta. ...hayvan hakları hareketine de değiniliyormuş. Fotoğraflarla... E, ...bu meseleleri ele alan bir kitaptan... ...söz ediyoruz. Hani kitap diyoruz ama... ...bir almanak aslında sonuçta kitap formunda basılmış. Bir tür... ...ekoloji mücadelesiyle... ...ilgili bir e, izlek... ...bir tarihsel retrospektif tutuyor. E, i̇şte 11 yıllık... ...bir süreç 2005-2016... ...yılları arasında. E, şöyle diyor editörlerden birisi... E, ...biz diyor... Yıl yıl mı çalışalım bunu yoksa mücadele alanlarını mı e, bölelim başlıklar halinde yapalım diye epey bir tartıştık diyor. İçeriği çıkarttıktan sonra ama bir dil bütünlüğü oluşturması için başlıkları tespit edip ona göre bir içerik hazırladık diyor. 17 başlık varmış içinde. Haber sivil sayfalardan Evrim Kepeneğin haberi ee, ekoloji almanı e, 2005-2016 yılları arasını kapsıyor. Hemen Türkiye'den koca bir sıçrama yapalım. Filipinlere geçelim. Filipinlerden iki tane haberimiz var. Bunlardan bir tanesi rapların kapanmasına yönelik devlet baskısı. Rappler 2012 yılında kurulan ve araştırmacı gazetecilik ve sivil toplum haberleri yapan bir siteydi. The Philippine Securities and Exchange Commission yani... ...özetlersem, e, Filipin e, güvenlik e, departmanı, Filipinlerin hükümetinin güvenlik departmanı... Milli Güvenlik Konseyi gibi bir şey. Gibi, evet, <gülüyor> aniden e, kapanmasına yönelik e, bir karar almış. Bu karar şu nedenle önemli, elbette ki davalar açılıyor yap, çünkü pek çok ciddi habere imza attı Rappler... Fakat e, bu konseyin aynı zamanda e, hızla kapatma yetkisi var. Yani dava sonuçlarını e, beklemeden kuruluş belgelerini iptal etme yetkisi var. Aynı zamanda e, komisyonun bir de önemli kararı var. E, yurt dışından fon alan e, tüm medya... ...kuruluşlarının kapanmasına yönelik. Bu aslında sosyal fayda alanında da e, sivil toplum örgütleri alanında da gördüğümüz... ...küresel yükselen trendin de bir uzantısı. E, yurt dışından solun alan e, sivil toplum kuruluşlarının da kapatıldığına şahit oluyorduk. Bu medya kuruluşlarına doğru genişlemiş vaziyeti. Aynı zamanda sosyal fayda iletişimini de biraz zorlayan bir e, durum yaratıyor. Özellikle Filipinler'de. Şimdi gördüğümüz bir eğilimden söz ettin gördüğümüz eğilim aslında şöyle bir şey genel olarak güçlü bir küreselleşme var yani sınırlar fikirler arasındaki sınırlar da ortadan kalkıyor organizasyonlar arasındaki sınırlar da ortadan kalkıyor zaten meseleler arasındaki sınırlar da ortadan kalkmış durumda hani şeydeki içindeki avakirliliğinin İran'da sonuçlarını gördüğümüz bir dünyadan söz ediyoruz. Böyle bir şeye karşı hükümetlerin cevabı da bu küreselleşmeyi kendi coğrafyaları dışına atmak yönünde oluyor. Yani doğal olarak sivil toplum dışarıdan fonlar alıyor ama hani bunlar sadece fonlar almak değil işbirlikleri yapıyor. Çünkü problemler küresel. O küresel problemlerle küresel işbirlikleri yapıyor ama bu hükümetlerin cevabı da genellikle bunu durdurma yönünde oluyor. Bu eğilim gittikçe de güçleniyor. Ee, tabii bunu ifade ederken işte yurt dışı fonları, yabancı fonlar falan diye ifade etmek her zaman tercih ediliyor ama aslında yabancı toplamda büyük resme baktığımızda yabancı işbirliklerinin engellenmesi yani e, uluslararası sivil toplum işbirliklerinin engellenmesiyle karşı karşıyayız. Evet, meseleler küresel gerçekten. Diğer kamda gördüğümüz tüm kampanyaların bir uzantıları ya da meselelerin bir uzantıları çoğu zaman kendi ülkemizde de oluyor. Ee, bazen yalnız örneğin Kuzey Avrupa ülkelerindeki bisiklet yollarının üç yeride çıkarılması gibi kampanyalar. Bizim henüz erişemediğimiz meseleler. <gülüyor> Biz daha geriden geliyoruz ama... <gülüyor> Ee, ...sonuçta meseleler insanlığın meseleleri ortak. Bunlardan <gülüyor> önemli Biz bir... tek şeride çıkartılması için çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu meselelerden çok önemli bir tanesi e, akran zorbalığı. E, akran zorbalığı tüm dünyada okullarda özellikle de siber zorbalık son dönemin yükselen e, meselelerinden biri. Çocukların ve gençlerin hayatını cehenneme çeviriyor. Tabii ki her türlü zorbalıkta olduğu gibi daha kırılgan e, topluluklar e, daha fazla etkileniyorlar. Filipinler'de LGBT e, öğrenciler just let us be yani lütfen izin verin de olduğumuz gibi yaşayalım e, diyen bir kampanya yapıyorlar. E, bu kampanyanın asıl çıkış noktası Filipinlerin senatörü ve aynı zamanda eski bir boks e, efsanesi olan Manny Pacquiao'nun. E, ...LGBT bireylerin insan olmadıklarına dair bir talihsiz, çok çok çok talihsiz demeciydi. Ee, öğrenciler bir araya gelerek e, bizim insan olmadığımızı söylüyorlar. Aslında sadece bizi rahat bıraksalar yeter e, diyor. Bu alıntıda 18 yaşındaki e, gay bir... Öğrencinin alıntısı ee, Filipinlerin belli bölgelerinde, özellikle gelir seviyesi yüksek bölgelerinde e, LGBT öğrencilerin akran zorbalığından korunmasına yönelik özel projeler başlatıldı. Fakat an itibariyle sadece Filipin vatandaşlarının yüzde 15'i bu bölgelerde yaşıyorlar. Geriye kalan yüzde 85'lik kesim e, ...cinsel yönelimleri ve e, cinsel kimlikleri nedeniyle zorbalığa uğruyor. Bu sadece okul bırakmaya değil, kimi zaman e, çok ciddi şiddet olaylarına da sebep oluyor. Tabii bu yüzde on bölümde zorbalığa uğramadıkları anlamına gelmiyor. Orada en azından evet. buna karşı bir e, Program farkındalık var. programı e, sürdürülüyor. Evet, e, o yüzden de bu koruma kampanyasını e, başlatmışlar. Hem bu koruma programının genişlemesi daha fazla öğrenciyi kapsaması için... ...hem de farkındalık olur. ...için. Be a body, not a bully... ...diyorlar. Ee, aslında... ...arkadaşım ol, zorbam olma... ...diye. As çok yaratıcı olmayan ama... ...motomot bir çeviriyle kampanyanın ne... ...dediğini söyleyebiliriz. Hı -hı. Şimdi yani üzerine söylenecek... E, ...çok fazla bir şey yok. Haber bize kendini anlatıyor. E, lakin şöyle bir... ...tespit yapmakta fayda var. Belki... E, ...abartılı bir tespit olabilir. Bütüne bakmak lazım ama haber üzerinden... ...gittiğimizde... E, ...belli ki bir... Hak savunusu kampanyasından aslında veya hak talebi kampanyasından bir savunma hattına doğru geri çekilmiş oradaki LGBTİ hareket ve LGBTİ bireyler. Yani varlığımızı kabul edin yetere inmiş durumda. Yani biz şu şu şu negatif durumların pozitif olması için şu hakları talep ediyoruz değil. Bizi görün kabul edin ve zorbalık yapmayına inmiş gibi görünüyor. Muhtemelen sadece böyle değildir dediğim gibi haber üzerinden bunu okuyoruz ama böyle bir kampanyanın varlığı bile aslında bir gerileme yani bir mevzi kaybetmenin var olduğunu gösteriyor aslında. Yine küresel bir mesele Türkiye'de de çok cebelleştiğimiz e, üzerinden gelmek için e, çok fazla aktörün de rol aldığı meselelerden biri kadına karşı şiddet meselesi. E, bu sefer örneklerimiz Ermenistan'dan e, Ermenistan'daki raporlara, Ermenistan'dan gelen raporlara bakıldığı zaman e, ev içi şiddette dair çok az şey yapılabildiğini ve çok kadınların özellikle çocukların e, çok az korumaya sahip oldukları söyleniyor. Neden bugün bunu gündeme getiriyoruz? Bunun temel sebeplerinden biri şu. Aralık 2017'de e, Ermenistan e, parlamentosundan yeni bir yasa geçti aileyi korumaya dair. E, bu yasada çok önemli adımlar da bulunuyor fakat bu yasanın uygulanmasına yönelik e, sorunlar çözülmediği sürece kadınların hala risk altında olmaya devam edeceğini özellikle belirtiyor sivil toplum kuruluşları. Ermenistan'ın kadınlara karşı şiddeti durdurun koalisyonunun yaptığı açıklamaya göre 2017'nin daha ilk yarısında bile e, binlerce hatta tam olarak 5.299 yardım çağrısı gelmiş e, hatlarına en az 50 kadın e, 2010-2017 arasında şiddet ev içi şiddet nedeniyle hayatını kaybetmiş. E, bu rakamlar maalesef Türkiye'de de çok yüksek ve e, yapılan tüm kampanyaları ve yapılan tüm e, müdahale çabalarına rağmen özellikle son dönemde de yükselmeye devam ediyor. Burada da çok sık karşılaştığımız bir şey Türkiye'de de söylediğin gibi ama gördüğün gibi kadınlara karşı şiddeti durdurun koalisyonu Ermenistan'da var. Sonuçta bu grupların bu organizasyonların isimlerine baktığınızda mesele ettikleri konulara baktığınızda ve aksiyonlarına baktığınızda bu sorunun da küresel bir sorun olduğunu görüyorsunuz. Yani bir yardım hattı var örneğin o yardım hattına gelen çağrılardan söz ediliyor. Ee, yüksek nüfusu olmayan bir yer A A e Ermenistan O yüzden hani 50'in üstünde kadının e ev içi şiddetli ölmüş olması düşük bir rakam değil kesinlikle oransal olarak Türkiye eşit gibi bir şey neredeyse yani 350 civarında kadın cinayetinden söz ediliyordu rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim ama o civarda e diye tam şey yapıyorum hatırlıyorum Türkiye'nin 2017 e şeyi sonuçları e Dolayısıyla Hani ev içi şiddet meselesi ha burada ha orada aşağı yukarı aynı oranlarda tezahür ediyor belli ki sonuçları ölümle sonuçlanacak olanlarda en azından. Ee, buradan kadim kıtaya. Afrika'ya geçiyoruz. Afrika'nın iki e, ülkesinden iki tane önemli rapor haberini vereceğiz. Bir tanesi Mozambik'ten e, no justice for abuses before ceasefire yani e, ateşkes e, süresinde de e, adalet tesis edilemedi. E, bir hatırlatma yapalım. E, Mozambik'te uzun zamandır devam eden e, çatışmalar var. Hükümetle e, silahlı muhalifler arasında. E, bu sırada insanlar yaşamlarını kaybediyorlar. Bir süre önce yani Aralık 2016'da bir ateşkes ilan edilmişti. Ateşkes halen sürüyor. Fakat ateşkes ilan edilmesine rağmen hem hükümet tarafından hem de silahlı gruplar tarafından maalesef ateşkesin kurallarını ihlal eden eylemler gerçekleştirildi. Raporun başlığı The Next One to Die bir sonraki ölecek olan kişi ee, ve rapor bu eylemler eğer durdurulmazsa e, zorla kaybetmeler, e, alıkonmalar ve çatışmalar dahil insanların hayatı, hayatlarının tehlikede olmaya devam edeceğini söylüyor. Ve bu arada Human Rights Watch yani İnsan Hakları e, Derneği i̇zleme merkezi. izleme merkezi orada yeni bir kampanya başlatıyor. Ve bir raporda Gana'dan geldi. Gana'dan 72 sayfalık aslında çok kısa bir rapor bu ama e, Gana'daki LGBT bireylerin e, haklarına dair e, bir rapor yayınlandı ve raporun son sözünü söyleyerek raporu özetleyebiliriz. No choice but to deny who I am. Yani ne kim olduğumu reddetmek, kim olduğumu inkar etmek dışında hiçbir seçeneğim yok. E, evet. Az önce de konuşmuştuk. E, Filipinler için konuşmuştuk benzer bir şeyi. Burada da aslında yine bir savunma hattı var, geri çekilen hani bir, bir, bir neredeyse duvara yaslanmış hali var. E, Seçeneksiz bıraktınız, bıraktığınız tek seçenek kimliğimde, kimliğimden vazgeçmek ya da kimliğimi göstermemek görünür olmasından vazgeçmek diyor. E, yani bir kampanya cümlesi gibi bir taraftan da hani bu bir rapor ama öbür taraftan da sağlam bir iletişim içeriği oluşturuyor belli ki. Bir şey diyemiyorum, yani bu mücadelenin içinde olan e, herkese sabır diliyorum. Maalesef özellikle haberler programı yaptığımızda... diğer de çünkü farklı farklı programlarımız var, konuk aldıklarımız var... ...kampanyalardan bahsettiklerimiz var... ...bir de bu alana dair haberleri yaptığımız programlar var. Haberler programlarımız e, biraz e, yoğun, duygusal haberlerle ilerliyor. Genelde de biraz karamsar oluyor. En iyisi kısa bir müzik arası verelim. Ee, ve özellikle toplumsal taleplerin de yükseldiği bu dönemde... E, ...Sivil haklar Mücadelesi'nin en bilinen şarkılarından birini bir ilahi çalalım. Ee, Amerika'daki e, siyahi hak mücadelesinin köşe taşlarından biriydi bu ilahi. Freedom, özgürlük. Oh freedom... Oh, freedom, oh, freedom over me, and before I'll be a slave, I'll be buried in my grave, and go home to my Lord, and Marie Evet müthiş siyah gırtlaklar The Golden Gospel Singers yani altın ilahi şarkıcılarından geldi bu bir koro şarkı Freedom'du. Devam ediyoruz diğer kamda sosyal fayda haberleri vermeye. Sosyal faydana iç karartıcı haberler vermeye devam ediyoruz. E ...sadece iç karartı çöberler değil... ...aynı zamanda dünyadan... E, ...sosyal fayda alanındaki yeni kampanya alanları... ...yeni meseleler üzerine de konuşuyoruz... ...bu bize öyle bir fırsat tanıyor... E, ...aslında çok önemli... ...ve unutulan bir... E, ...şeyden bahsedeceğiz şimdi... Mesela çok yeni, yani çok yeni. iki adı, buçuk yıl... Evet, iki buçuk, üç yıllık mesela... Evet. İki buçuk yıl önce e, dinleyicilerimiz... ...hatırlayacaklardır, özellikle çocuğu olanlar... ...hatırlayacaklardır, algıda seçicilik nedeniyle... ...Brezilya'da bir virüs patlak verdi... E, ...Zika virüs... Zika virüsünden etkilenen çocuklar hem erken hem de e, beyin gelişimleri <gülüyor> hasarı uğramış hem de bedensel olarak e, sakatlanmış olarak doğuyorlardı. O dönem müthiş bir salgın oldu. O salgına dair hemen hızlı aşı çalışmaları yapıldı. Brezilya. ...daha doğrusu hem Güney Amerika hem Kuzey Amerika'da... E, ...hamileliğin temel testlerinden biri haline getirildi Zika. Bu kadar ciddi bir e, ataktı. Binlerce çocuk ve anne etkilendi e, bundan. Fakat aradan iki buçuk yıl geçtikten sonra... ...özellikle de virüs kontrol altına alındığı için belki de... ...Zika'yı artık haberlerde duymaz olduk. Zika virüsünü haberlerde duymamamız ...olmamız aynı zamanda bundan etkilenen binlerce çocuğun ve ailesinin de... ...hikayelerini duymadığımız anlamına geliyor. Brezilya'da Zika virüsünden... ...etkilenen çocukların aileleri bir kampanya başlattılar. Çünkü bu çocukların hem bakımı çok ciddi masraflar gerektiriyor... ...hem de e, duygusal olarak da yalnız kalmış durumdalar. Artık e, bizim çocuklarımız için bir doğum günü partisi yok. Çünkü doğum günleri bizim için çok üzücü günler. E, bizleri unutmayın. Hem hükümet desteklerini arttırsın... ...hem de e, toplumsal olarak unutulmamamız gerekiyor. Çünkü birdenbire sanki zika hiç olmamış gibi davranılmaya başladı. Evet burada e, tipik bir e, bütünsel olmayan sosyal müdahaleden e, söz edebiliriz. Evet yani e, zika virüsü çıktığında hakikaten e, ibret alınacak hızda e, müdahale edildi e, ve salgın durduruldu. Ama e, salgının başlangıcında ortaya çıkan e, sonuçlar binlerce çocuğun bu hastalık nedeniyle ee, olumsuz koşullarda doğmasına ya da olumsuz sağlık e, koşulları ile olumsuz bedensel koşullarla doğmasına neden oldu ee, yarına yönelik bir kampanya yapmaktansa yarına yönelik bir e, tedavi prosedürü uygulamaktansa e, mevcut durumu çözmeye yönelik bir prosedür uygulandığı için de bugün böyle bir durumla karşı karşıyayız iki buçuk yıl sonra dönüp bize bizi unuttunuz oysa biz e, o savaştığınız hastalığın mağdurlarıyız diyen e, ailelerle karşı karşıyayız Burada herhangi bir meseleye karşı müdahalenin ve o meseleyle mücadelenin nasıl bütünsel yapılmadığında ne tür sorunlar yarattığını ve sürekli garz ettiğini görüyoruz bu örnekte. Güney Amerika'ya geçmişken yine kıtadan bir haber daha bu sefer Meksika'ya doğru uzanıyoruz. Ee, çok yeni e, 2017'nin sonlarında e, Chia Pasta yanlış okursam lütfen beni affetsin e, dinleyicilerimiz. Çalçıçutan ve Çenalho bölgelerinde e, hükümetle e, komünel e, toprakların e, yöneticileri arasındaki çatışmalar arttı. Bu çatışmalar nedeniyle 5000 bin kişi evsiz. Kaldı. E, beş bin kişinin e, zorunlu göçü nedeniyle oluşan sosyal e, problemlere dair kampanyalar yapılmaya başlandı şimdi. Çünkü hükümete çağrı bu 5000 bin kişi yerlerinden oldular. Onlara ne yapmayı düşünüyorsunuz diye soruyor. E, söyleyecek bir şey yok. Yani çağrı e, böyle bir çağrı yerinde bir çağrı belli ki. Yani bir problem üzerinden e, kendisini ifade ediyor. Bence izleyelim bu haberi daha sonra neler oluyor üzerinde, ondan sonra konuşalım ondan sonra çünkü şu anda, anda bir başlangıç halinde evet. buradaki mesele. Bir başka başlangıçtan söz edeceğim. Buradan yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyoruz, ondan, oradan Amerika Birleşik Devletlerine geçiyoruz, oradan da Avrupa'ya geçerek bitireceğiz. Zaten iki dakikamız kaldı. Amerika Birleşik Devletlerinde tarım yasaları değiştirildi, federal yasalar değiştirildi ve 18 yaş altı çocukların toksik ...kimyasallarla çalışabilmesinin önü açıldı. İşte kampanya alanı. <gülüyor> On numaraymış. Ee, yani... İşte kampanya alanı diyerek özetleyebiliriz. <gülüyor> yani numara. Radyoda söyleyemeyeceğim şeyler söylemek zorunda kalacağım... ...o yüzden ben susayım bu konuda. <gülüyor> Ve buradan Fransa'ya geçelim. E, son haberimiz e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron e, kaleyi ziyaret ediyor ülkenin kuzeyini. Neden bu önemli? Kaleyi 600-700 e, kadar göçmenin e, ormanlarda barındığı bir bölgeydi. Fakat bu ormanlar yani daha doğrusu kırlık alan e, geçtiğimiz aylarda hükümet müdahalesiyle boşaltıldı. Ve bu insanlar barınabilecekleri ormanlardan ve kırlardan da yoksun kalmışlardı. Macron e, birkaç ay önce on, e, bu göçmenler için her türlü yardımın yapılacağı ve e, yeni yerlerin açılacağını kalabilecekleri söylemişti. Ancak bunlar henüz açılmadı. E, şimdi kaleye yaptığı ziyaretin en azından göçmenlerin barınabileceği, yeni barınakların açılmasına yönelik bir sonuç vereceği umut ediliyor. 600-700 göçmenden söz ettin değil mi? Evet. 600-700 e, göçmen Jungle Camp deniyor aslında. Kırsal alanda da e, hayatta kalmaya çalışıyorlardı oradaki ormanda. Yani bu sorun hakikaten 600-700 kişinin yerleşimiyle ilgili bir sorun. Evet. Yani buna ayıp demekten başka <gülüyor> ne gelir ki insanın elinden? 600-700'den söz ediyoruz. Milyonlarca insan, milyonlarca göçmen e, bu krizin ardından dünyaya dağıldı. Yani... Bu tabi sadece kaleyi bölgesine has bir şey. Ama, evet, ama takipçisi hani, acil, de var acil gördüğün sorun gibi. Acil sorum bu. yerlerinden etmişsin. Onları canlılardan ormanlardan dışarıya sürmüşsün ve kalacak yer sağlamak evet, zorundasın. Sivil yani. toplum kaleyi de Talepleriyle birlikte Macron'u bekliyor <gülüyor> <gülüyor> diyelim. Ee, bu arada küçücük bir not olarak da Macron'un Çin ziyaretinin e, sivil toplum tarafından e, Fransa'da pek hoş karşılanmadığını ekleyelim. Ondan sonra bunu bir başka programımızda uzun uzun konuşmak üzere kenara bırakabiliriz. Açık Radyo 94.9'da kamda canlı yayında sosyal fayda alanını etkileyebilecek etkileyen haberler üzerine konuştuk tüm dünyadan. Ben Rauf Kösemen. Ben Damla Özler. Yayın masamızda Ferel Kabil vardı. Sizlere hoşça kalın diyoruz. Bir sonraki diğer diğer, diğer kamda <gülüyor> gelecek hafta salı günü görüşmek üzere. görüşmek üzere. Hoşçakalın Hoşça kalın. Hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler. Tartışmalar, Haberler Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen